Hangi vakitlerde kazâ namazı kılınmaz? Kılınmamasının sebebi nedir? Namazların belli vakitleri vardır. Bu hadis-i şeriflerle açık bir şekilde ifade edilmiştir. Gerçi Kur'an-ı Kerim'de de buna e, sarih bir şekilde olmasa da işaret yoluyla e, değinilmektedir. Ama hadis-i şeriflerde sarih olarak namazların hangi vakitlerde kılınacağı belirtilmektedir. Kaza namazları hangi vakitlerde kılınabilir? Meselesine gelince kaza namazları namaz kılmanın farz namaz kılmanın mekruh olduğu vakitlerde kılınamaz. Bu vakitlerde Şunlardır, güneş doğarken ve doğduktan sonra 45-50 dakika sonrasına kadar hiçbir namaz kılınamaz. Nafide namaz kılınamaz, farz namazların kazası kılınamaz, hiçbir namaz kılınamaz. Aynı şekilde öğleyin güneş, tam tepe noktasına geldiğinde ki buna zeval vakti deniliyor. Bu vakitten itibaren öğlen ezanı okununcaya veya öğlen vakti girinceye kadar da hiçbir namaz kılınmaz. Üçüncü olarak da güneş batmaya meylettiği zamandan itibaren güneş tam olarak batıncaya kadar hiçbir Namaz kılınmaz, yalnız o günün ikindi namazı kılınabilir. Bu üç vaktin dışında kaza namazları istenilen zamanlarda kılınabilir.